şu başlığı Aristoteles'in demokrasi eleştirisi. Dolayısıyla başlıktan da zaten anlaşılabileceği gibi Aristoteles'in demokrasiye yaklaşımı çok da olumlu değildir. Bir eleştiri getirir. Demokrasi iyi kabul edilmeyen yönetim biçimlerinden birisidir. Bir Türk doğrudan ya da iyiden bir satmadır. Aristoteles'e göre demokrasi neden doğrudan ya da iyiden iyi yönetim biçimleri ya da iyi devlet tiplerinden bir satmadır. Ee, bu konuya geçmeden önce Aristoteles'in toplum ve siyaset felsefesine ilişkin bazı ön kabullerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bunları bilmediğimiz sürece demokrasiyi neden eleştirdiğini anlamamız mümkün olmaz. Aristoteles'in Eserlerinden hareketle Aristoteles'in toplum ve siyaset felsefesinin üç temel ön kabule dayandığını söyleyebilirim. Felsefede ön kabuller hareket noktalarıdır. Nelerdir bu hareket noktaları? Birincisi, Platon'da da aynı şeyi görüyoruz, Aristoteles de aynı düşünceyi sürdürür. Birincisi, insan toplumsal bir varlıktır. Bu bir ön kabuldür. İnsan toplumsal bir varlıktır, fakat e, ne demek olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Yine. İkinci e, kabul, bu ayrımı daha çok aristoteleste araslarız, toplumsal yaşam ile siyasal toplum arasında bir fark vardır. Bu ayrımın kaynağının ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Üçüncüsü, üçüncü ön kabul, Yine Platon ve Aristoteles'in ortak düşüncesidir diyebilirim bu ki Platon'da çok daha net bir şekilde karşımıza çıkar. Her toplumsal yaşam biçimi, her yönetim şekli, her devlet tipi aslında belirli bir insan ve değer anlayışı üzerine kurulur. Bana soracak olursanız, özellikle bu üçüncü ön kavul. Toplum felsefesi ve siyaset felsefesiyle uğraşanların da hareket noktası olmak zorundadır. İster açık açık dile getirilmiş olsun, isterse örtük bir şekilde altta yatıyor olsun, her yönetim biçimi, her devlet tipi mutlaka bir insan ve bir değer anlayışı üzerine inşa edilir. Bunlar Aristoteles'in ön kabulleri şimdi. İzin verirseniz kısa kısa bunları size açıklamak istiyorum. Ondan sonra Aristoteles'in demokrasine yönelttiği eleştirilere geçeceğim. Ki bu üç hareket noktası aslında birbiriyle bağlantılı. O yüzden sonucudan başlayarak bu üç ön kabuğu ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Her toplumsal yaşam biçimi, her... Siyasal ve her devlet bilirik, belirli bir insan ve değer görüşü üzerine oturur. Aristoteles, Nikomakos etik adlı kitabında bu araştırma yani etik araştırması aslında bir siyaset araştırmasıdır diye başlar ve orada insansal diyebileceğimiz değerin ya da değerlerin neler olduğunu teker teker ele alır, tartışır ve bunları felsefi bakımdan e, temellendirir. Karşımıza şöyle bir insan görüşü çıkar, Nikonokos'a ekipte. Detaylarına giremeyeceğim vaktimiz sınırlı olduğu için. Öncelikle belli başlı yaşam tarzlarını ele aldıktan sonra der ki bizim aradığımız insansal iyiyi bu yaşam tarzılarının hiçbirisi bize vermez. İşte bunlar faz yaşamıdır, siyaset yaşamı ve teori yaşamıdır. Bunları bir kenara ayırır. Sonra şu soruyu sorar, acaba der, tür, tür olarak insanın sırf kendine özgü bir işi var mıdır? Tür olarak insanın bir işi var mıdır? Neden bu soruyu yöneltir? Çünkü gündelik harata baktığımızda der, örneğin e, Ahmet'e Demirci Ahmet diyoruz. Çünkü o demircilikle uğraşır. İşte Mehmet'e gemici Mehmet diyoruz. Çünkü o gemicilikle uğraşır. Yani gündelik hayatta biz insanları yaptıkları işe göre birbirinden ayırıyoruz. Eğer öyleyse tür olarak insanın da bir işinin olması gerekir. Yani bilebildiğimiz evrendeki diğer varlıkların yapamadığı sadece insanın yaptığı bir şey, yapabildiği, başarabildiği bir şey insanın işi derken onu kastediyoruz. Bu insanın işi kavramı, biraz değişik olursak, aslında insanın evrendeki yerine karşılık gelir. İnsanın ayırt edici özelliğine, yani insanı insan yapan şeye karşılık gelir. Dolayısıyla bu kavramı şöyle de açabiliriz. İnsanı insan yapan bir şey vardır. İnsanı diğer var olanlardan, örneğin diğer hayvanlardan Ayırt etmemizi sağlayacak bir şey var mıdır, yok mudur? Varsa bu nedir? Sorunun yanıtı, uzatmadan söyleyecek olursam, sorunun yanıtı şudur. İnsanın işi ruhun akla uygun etkinliğidir. Önce böyle ortaya koy. Nikonokrasi Ben de herhalde size soracak olsaydım, insan insan yapan şey nedir? E, muhtemelen büyük bir çoğunluk, düşünebilme bilgisi. Ya da akıl sahibi olması diyecekti. Aristoteles de bunu söyler başlangıçta. İnsanın işi, yani insanı farklı kılan şey ruhun akla uygun etkinliğidir. Çünkü <gülüyor> ruhta <da, gülüyor> akıldan başka güçler de vardır. Yani ruh her zaman akla göre eğilemez. İnsan söz konusu olduğunda eğilemeyebilir. Başka şeylere göre örneğin arzularına ve tutkularına göre de ruh eyleyebilir. İnsanın dışı bu açıdan düşündüğümüzde arzu ve tutkularına göre değil de akla göre eylemek oluyor. Fakat bunun ne demek olduğunu açmamız gerekiyor. Çünkü Aristoteles'te akıl bir tür güçtür. Akıl bir güçtür ve akıl ya da akılsal güçler her zaman karşı sonuçlar doğurabilir. Doğada var olan güçler tek bir sonuç doğurur, hep aynı sonucu doğurur. Örneğin sel, onun bir gücü vardır. Sel hep yıkar. Sel hiçbir zaman yapmaz. İşte ateş her zaman yakar. Oysa akıl ve akılsal güçler sonuç konusu olduğunda iki karşı sonuç ortaya çıkabilir. Yani akıl hem yapabilir hem yıkabilir. Akılsal bir güç hem iyi hem kötü sonuca yol açabilir. Akılsal bir güç, hem erdemli, hem erdeme aykırı şekilde kullanılabilir. Dolayısıyla tek başına akıl ayırt edici değildir. Önemli olan, aklın nasıl kullanıldığı, ne amaçla kullanıldığıdır. Burada harekette de şunu söyler, öyleyse der, sadece akıl sahibi olmak yetmiyor, aynı zamanda aklın da kendi erdemine uygun eylemesi gerekir. Ve şöyle, bir sonucu ulaşıp öyleyse de insanın işi ruhu sadece akla değil aynı zamanda erdeme uygun etkinliğidir. İnsanın işi ruhun sadece akla değil aynı zamanda erdeme uygun etkinliğidir. Yani şunu söylüyor, İnsan insan yapan şey, insanı diğer var olanlardan farklı kılan şey sadece akla değil aynı zamanda erdeme uygun eyleme böyle yaşamaktır. Bir insan böyle yaşadığında akla ve erdem uygun bir hayat sürdürdüğünde gerçek anlamda insanlaşmış olur. Kendi evrene ulaşmış, kendi formunu tamamlamış, tam anlamıyla neyse o yani insan olmuş olur. Ve bu insanlaşma dediğiniz şey, yani akla erdem uygun bir yaşam sürmek doğal bir yeti değildir. Ya da her insan doğal olarak böyle eylemez. İnsanın böyle eğileyebilmesi, akla erdem uygun eğileyebilmesi için belirli koşulların yaratılması gerekir ve kişinin kendisinin de belirli çaba içerisinde olması gerekir. İnsanın insanlaşması aynı zamanda insanın doğasını gerçekleştirmesidir. Ki burada doğa derken kastettiğimiz şey şudur, insanı ruh ve beden gibi ama birbirinden bağımsız olarak var olamayan, iki ögeden oluşmuş bir varlık olarak düşündüğümüzde hem beden hem ruh bakımından sahip olduğu bütün olanakların, güçlerin toplamı doğa dediğimiz şey. Ama bir şeyin kendi doğasını gerçekleştirmesi, onun nihai ereğine ulaşması demektir. İnsan söz konusu olduğunda da onun nihai ereği demin söylediğimiz şeydir. Yani aklı ve erdeme uygun eylemek. Şimdi soru, eğer öyleyse şu soruyu sormamız gerekiyor. Peki, Akla ve erdeme uygun eylemesi ruhun ne demektir ve erdem nedir? Bunun da detaylarına girmeyeceğim. Sadece kısa bir özet yapıp erdemli yaşamanın insan olmakla alakasıdır. Oradan toplumsal yaşam içinden geçeceğiz? Aristoteles'e göre insan ruhunda akılla ilgili iki yan vardır. Bunlardan birisine teorik akıl diyebiliriz. Diğerine de pratik akıl diyebiliriz. Her iki aklın, her iki gücün kendi alanında işini iyi yapması gerekir. İşini iyi yaptığında da erdeme ulaşır. Teorik akıl kendi işini iyi yaptığında teorik bilgeliğe ulaşır. Pratik akıl, ki bu pratik akıl eylemlerle, yapım etmelerle ilgilidir. Pratik akıl kendi işini iyi yaptığında da furnesis dediğimiz erdem ortaya çıkar. Furnesis'i Türkçe'ye aklı başındalık olarak çeviriyoruz. İngilizceye practical wisdom diye çevrilir. Buradan hareketle pratik bilgelik de diyebiliriz. Yani iki tür bilgelik ortaya çıkar. Teorik ve pratik bilgelik. Erdemlerle, yapıp etmelerle ve siyasette ilişkili olan bilgelik, pratik bilgeliktir. Teorik bilgelik değildir. Dolayısıyla bir insanın aklı ve erdem uygun eğilebilmesi için Fornesis anlamında bilgeler ulaşmış olması gerekir ki Fornesis'dir, düşünce, entelektüel bir erdemdir, eğitimde kazanılacak. Ancak bir insanın aklı başında olabilmesi, Fornesis'e ulaşabilmesi için de karakter erdemlerine sahip olması gerekir. İki farklı erdem karşımıza çıkıyor düşünce ve karakter erdemleri olarak. Da. Karakter erdemleri derken de adil olmayı, ölçülü olmayı, dürüst olmayı, cömert olmayı ve benzeri erdemleri tasduruyoruz. Bunlar yapa yapa alışkanlıkla elde edilir. değil. Şimdi bir insanın tam anlamıyla erdemli olabilmesi için, erdemli bir kişi olabilmesi için <gülüyor> sadece dirmekle ilgili olan aklı başındalığa yani pratik bir geriye sahip olması yetmiyor. Aynı zamanda adil olmayı, dürüst ve ölçülü olmayı bir alışkanlık ve hayatın amacı haline getirmesi gerekiyor. Yani bu iki erden türü bir bütün oluşturuyor. Bir insan aklı başında olmadan karakter erdemlerine sahip olamaz, karakter erdemlerine sahip olmadan da bir insan aklı başında olamaz. Bu bir bütündür. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, sadece bilmek yetmiyor. Aynı zamanda praxis, eylemek de gerekiyor. Yani bir tür teori ve pratiğin diriliği gibi bir şey söz soru, İşte bir insan ancak hem karakter erdemlerle hem düşünce erdemlerine sahip olduğunda gerçek anlamda erdemli bir kişi olur ve insanlaşmış olur. İkisi arasında şöyle bir bağlantı vardır. Karakter erdemleri bir insana diyor Aristoteles, bir insan olarak hayattaki amacının ne olması gerektiğini gösterir, amaçlarımızı gösterir. Örneğin amacımız adil olmaktır. Adil bir insan olmak istiyoruz, dürüst bir insan, ölçülü bir insan olmak istiyoruz. Karakter erdemleri bu anlamda kişiyi amacını gösteriyor. Fakat karakter erdemler bir orta olduğu için kişinin her tek durumda neyin erdeme uygun olduğunu neyin adalet, neyin ölçülük olduğunu kendi başına bulması gerekiyor. Bunun hazır bir ölçütü yok, bir formülü yok bunun. İşte her tek durumda ne yapmamız gerektiğini, bir insanova da ne yapmamız gerektiğini bilebilmemiz için de aklı başında olmamız, bilgili olmamız gerekiyor. Dolayısıyla aklı başındalık bize araçları gösteriyor. Bizi amaca ulaştıracak doğru, insana yakışık araçların nereli olduğunu gösteriyor. Kalikler de hayattaki amaca gösterir. İkisinin uyumlu olması gerekir. Tıpkı sağlıklı olmak isteyen bir insan gibi. Mesela amacı sağlıklı olmaktır ama uygun doğru yolları, doğru araçları tercih etmezse sağlıklı olmak yerine var olan sağlığını da insanlar yitirebiliyorlar. Örneğin Özellikle genç kızlarında, çağımızda çok görülüyor. Zayıflamak istiyorlar. Söylece sağlıklı olmak istiyorlar. Ama o kadar aşırı yetmeçiyorlar ki bir süre sonra yemek yiyemez oluyorlar. Ve bağlanan sağlığını da itibiliyor. Dolayısıyla amacı ortaya koymak, yani sağlıklı olmayı istemek yetmiyor. Ya yani da adil olmayı istemek yetmiyor. Ölçülü olmayı istemek yetmiyor. Ki çevremize baktığımızda hemen hemen her insan bunları talep eder, bunları ister. Ölçülü olmak iyidir, dürüst olmak, adil olmak iyidir. Der. Herkes bunu istiyor fakat, nasıl olunabileceğini bilmiyor. Nasıl adil bir kişi olunabilir, bunu bilmiyor. Onun işte bilebilmesi için, uygun yol araçları bulup hayata geçirebilmesi için aynı zamanda aklı başında olması yani sahip olması gerekiyor. Şimdi konuyu uzatmayalım ve toparlayı alalım. Eğer bu iki tür erdemede kişi sahip olursa gerçek anlamda insanlaşmış oluyor ve diğer var olanlardan farkını ortaya koyuyor. Ama hemen şu soruyu sorabilirsiniz: Peki her kişi bu anlamda insanlaşabilir mi? Yani aklı ve erdemle bir hayat sürdürebilir mi? Yanıtı kendinden değil mi? Hayır. Her insan ve Erdem'e uygun bir hayat sürdüremez. Peki ne gerekir Erdem'e bir kişi olabilmek için? Ne gerekir? Birincisi uygun bir yapma, uygun bir doğa gerekir. Kişinin yapısı, duası uygun olacak. Tıpkı her insanın büyük bir müzisyen olamaması gibi. Yapısı eğer uygunsa müzisyen olmaya, uygun bir eğitim alırsa ileride müzisyen olabilir. Buna benzetiyoruz. İkincisi, İyi bir eğitim alması gerekir, iyi bir eğitim derken insanın değeri ve değerleri konusunda felsefi, etik eğitimden söz ediyoruz. İyi bir eğitim alması gerekir, üçüncüsü de uygun çevrede yetişmesi gerekir. Şimdi bu uygun çevre nedir? Bir, arkadaş eş, dost çevresi İki, ekonomik çevre diyebileceğiniz çevre, yani başkasına muhtaç olmadan kendi kendine yeterli bir yaşam sürdürebilecek güce sahip olma ekonomik açıdan. Aristoteles diyor ki devletin, gerçek devletin temel görevlerinden birisi yurttaşları yoksulluktan kurtarmaktır. Çünkü yoksul insanın erdemli bir hayat sürdürebilmesi çok zordur. Belirli bir refah seviyesine ulaşmış olmak gerekiyor. Üçüncüsü, çevre derken üçüncüsü uygun bir toplumsal ve siyasal ortam. İnsanlar her toplumsal ve siyasal ortamda insanlaşamaz maalesef. Yani insanlaşma ya da kişilerin insan olabilmesi bir kavunun kavun olmasından, keçinin keçi olmasından farklı. Kavun ya da keçi kendi doğal ortamında kendiliğinden kavun ya da keçi olur. Ama insanın insanlaşabilmesi için uygun bir toplumsal ortamda ve uygun bir siyasal ortamda yaşaması gerekiyor. Peki, nedir bu uygun siyasal ortam? Aristoteles var olan anayasaları ve yönetim biçimlerini 5 başlık altında, pardon altı başlık altında toplar. Bunlardan 3'ü doğru ya da iyidir, üçü doğrudan sapma ya da kötüdür. Bunların neler olduğuna geçmeden önce bir parantez açıp yukarıda değindik bir konuyla bağlayalım. Hani insan demiştik kişinin insanlaşabilmesi için belirli bir siyasal ve toplumsal ortamda yaşaması, yetişmesi gerekir. En başında Aristoteles'in ön kabullerden birisinin insanın toplumsal bir varlık olduğu görüşü olduğunu belirtmiştim. İkincisi demiştim ki toplu yaşam ile siyasal toplum farklıdır. Şimdi bu ayrımı biraz açalım. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Toplu yaşam derken, Kalisoteles, arıların ve karıncaların toplu yaşamından örnekler verir. Onlar da der toplu halde yaşarlar. Ve bu toplu yaşamın nihai ereği karıncaların, arıların vesaire hayvan topluluklarının toplu yaşamasının nedeni ve ereği varlıklarını sürdürebilmesidir. Hem direk hem topluluk olarak da varlığı idame ettirmek, varlığı sürdürebilmek Eğer bir insan topluluğundan tek amacı, insanlara bir araya gelmesinin tek amacı can ve mal güvenliğini sağlamak ise, böylesi bir topluluğun herhangi bir hayvan topluluğundan, değer bakımından bir üstünlüğü yoktur. Yani insansal bir topluluk değildir bu. İşte bir alıntı yapmak istiyorum. Öyleyse, açıktır ki diyor, devlet Yalnızca aynı yerde yaşayan ve üyelerini kötülüklerden alıkoyan, mal ve hizmetlerin değiş tokuşunu sağlayan bir topluluk diye tanımlanamaz devlet. Kim siyasal toplum ile devlet aynı şeydir. Siyasal toplum devlet demektir. Devlet de yurttaşlar topluluğudur. Eğer bir ins insanlar, bir grup insan sadece can ve mal güveni için bir araya gelip bir yapı oluşturmuş ise ya da mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için, ticaret için bir araya gelmiş ise veya insanlar sadece savaş kazanmak için bir araya gelmişse bu tür topluluklar gerçek anlamda siyasal, yani insansal topluluk değildir. Ve değer bakımından bir hayvan topluluğundan farklı yoktur bu tür topluluklar. Respeyli ki devlet olacaksa bütün bunlar var olmalıdır. Elbette bir toplumsal yaşanan bir devlete de ticarette de olacak, işte askerde olacak vesaire. Fakat bunların toplumun varlığı bile bir devleti kendiliğinden meydana getirmez. Devlet herkesin aileleri ve akrabaları içinde iyi yaşamalarını, yani tam ve doyurucu bir yaşam sürmelerini olanaklı kılabilmek içindir. İnsanların iyi bir yaşam sürmelerini olanaklık kılabilmek içindir. Peki iyi yaşam nedir? Yine buradan okuyorum. İyi yaşam demek bizce mutlu ve soylu yaşamaktır. İyi yaşam, mutlu ve soylu yaşamaktır. Öyleyse, şurasını teslim etmeliyiz ki devlet dediğimiz siyasal birlik, devlet dediğimiz siyasal birlik yalnızca bir arada yaşamak için değil, soylu eylemlerde bulunabilmek içindir. Soylu eylemlerde bulunabilmek içindir. Ve evet, bu soylu ve mutlu yaşamı şöyle dile getirebiliriz. Dolayısıyla yalnızca sözde değil sahiden devlet adına taşımaya layık olacak bir devletin yani gerçek bir devletin erdemle erdemle ilgilenmesi gerektiği belli anlaşılmaktadır. Noktayı koyalım. Aristoteles'e göre siyasal toplum ve devlet aynı şeydir. Siyasal toplu yaşamın ve devletin varlık sebebi erdemli yurttaş yetiştirmektir. Yada kişilerin erdemli bir hayat sürdürebilmesi için gerekli koşulları yaratmaktır. Şimdi ben bunu şöyle genelliyorum. Aristoteles'e göre gerçek bir e, siyasal toplum, siyasal toplumsal yaşam ya da gerçek bir devletin temel ereği ve varlık sebebi <gülüyor> insanların insanca yaşayabileceği koşulları yaratmaktır. İnsanların insanlaşabilmesi için gerekli koşulları yaratmaktır. Devletin amacı, devletin varlık sebebi budur. Gerçek devletin. Aristoteles'e göre de insanca yaşamak demek ya da insan olmak demek erdemli hayat sürdürmek demektir. Mutluluk da Böylesi bir yaşamın beraberinde kendiliğinden gelen bir şeydir. Mutluluk peşinde koşulacak bir şey değildir. Aklı ve erdeme uygun bir hayatın beraberinde kendiliğinden getirdiği bir şeydir. Şimdi sanırım bu kadarı yeterli. Yani Aristoteles'in toplu yaşam, siyasal toplum, insan ve insanın değer konusundaki görüşlerini kısaca aktarmaya çalıştım. Bunlar bizim için bir tür referans noktası olacak. Aristoteles'in demokrasiye ilişkin düşüncelerini, eleştirilerini değerlendirirken bunlara bakacağız. Şimdi gelelim Aristoteles'in demokrasi eleştirisine. Aristoteles'in demokrasi yönelttiği eleştirileri dört başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan birisi, birincisi bunlardan, Çoğunluğun iradesi meselesidir. Demokrasi çoğunluğun iradesinin egemenliğine dayanır. Geçmişte de öyle, günümüzde de öyle. İkincisi özgürlük. Demokratların özgürlük fikri. Üçüncüsü eşitlik anlayışı. Dördüncüsü de bu, bütün bunlarla bağlantılı olan eşitliğe dayalı adalet anlayışıdır. Yani eleştirilerini bu dört noktada toplayabiliriz. Çoğunluğun iradesinin egemenliği, eşitlik, özgürlük ve eşitliğe dayalı adalet anlayışı. Bunları bir kenara koyalım ve şimdi biraz önce bıraktığım yere tekrar dönmek istiyorum. Sonra buraya geleceğim. Demin demiştim ki ee, i̇nsanlar her toplu yaşamda, her siyasal yaşamda insanlaşamazlar. Uygun olanlardır, olmayanlardır. Aristoteles'te anayasaları ve devlet tiplerini buna göre iki gruba ayırır. Üç tanesi doğru ya da iyi, üç tanesi satma demiştik. Bunlar şimdi nelerdir? Ve bunların temsil ettiği değerler nelerdir? Kısaca hatırlatıp oradan demokrasiye geçeceğiz. Bunlardan birisi krallıktır. Krallık erdemli tek kişinin yönetimidir. Bütün erdemlere sahip, yani adil, ölçülü, dürüst, cömel tek kişinin yönetimidir. İkincisi aristokrasi aristokrasi de erdemli bir azınlığın yönetimidir. Buradaki ayet edici özellik erdemli olması, sadece azınlık olması değil. Üçüncüsü kendisinin politeya dediği anayasal yönetim olarak çevirebileceğimiz yönetim şeklidir. Politea ve aristokraside de amaç erdemli yurttaş yetiştirmektir. Yani Krallık, Aristokrasi ve Politea üçünün de varoluş sebebi erdemli yurttaş yetiştirmektir. Ve bunların temsil ettiği temel değer Erdem'dir. Her yönetim için, her devlet gibi bir insan ve değer anlayışı üzerine kurulur demiştik. Bu üçünün temsil ettiği değer Erdem'dir. Buna karşılık, çünkü bunlardan sapma olanlar nelerdir? Krallıktan sapıldığında, krallık yönetimi bozulduğunda krallık karşımıza çıkar. Aristokratik yönetim bozulduğunda karşımıza oligarşi çıkar. Siyasal yönetim bozulduğunda da karşımıza demokrasi çıkar. Bunların temel değerleri nelerdir? Krallıkta temel değer güçtür. Aslında bütün toplumsal yaşam tek bir kişinin gücünü korumak içindir. Temel değer güçtür ve güce önermeden, güce tapan insan tipini yetiştirir. Trem, ya da diktatörlük. Oligarşide temel değer zenginliktir. Oligarşik bir devlet de zenginliği, mal yük sahibi olmayı, merkezi makam sahibi olmayı temel değer sayan bir insan tipi yetiştirir. Demokrasinin temel değeri ise özgürlük ve eşitliktir. Demokrasi de özgürlüğü ve eşitliği temel değer sayan insan tipi ilişkidir. Dolayısıyla Aristoteles'e göre toplumsal ve siyasal yaşamda olması gereken baş değer, temel değer, Erdemdir. Diğerleri ikinci değerdir ya da sözde değerdir. Yani zenginlik, güç, özgürlük, eşitlik bunlar ikinci ya da sözde değerdir. Bir değer ayrı, ki bu demokrasi içinde geçerli, eğer diyor bir siyasal yaşam için bir devlet gibi yurttaşların tamamının değil de bir kısmının iyiliğini, yararını gözetiyor ise bu kötü bir yönetim biçimidir, kötü bir devlettir. İyi devlet, yurttaşların tamamının iyiliğini ya da yararını ya da mutluluğunu gözeten devlettir diyor. Kiramlıkta bir kişinin yararı, oligarşide işte bir zengin grubun yararı, demokraside ise yoksul çoğunluğun yararı ön plandadır. Ama bu üçünde hiçbir zaman yurttaşların tamamının iyiliği gözetilmez. O yüzden yine bunlara kötü yönetim biçimler. Demokrasi, artık demokrasi konusuna girebiliriz. Demokrasi, önce tanrını söyleyelim, çoğunluğun değil diyor yalnızca, yoksul çoğunluğun zengin azınlık üzerindeki iktidarıdır. Demokrasi yoksul çoğunluğun zengin azınlık üzerindeki iktidarıdır, sadece çoğunluğun değil. Peki, yoksul çoğunluğun zengin azınlık üzerinde iktidarı, ki bu demokrasi malum temsili demokrasi değil doğrudan demokrasidir. Yani yurttaşlar hem yönetmen hem yönetilme hakkına sahiptir bu yapıda. Neden Aristoteles'e göre kötü bir yönetim biçimidir? Birinci sebebini söyledik. Tam herkesin değil, belirli bir kesimin iyiliğini gözetir. İkinci sebebini söyledik. Temsil ettiği değer bakımında özgürlük ve eşitlik bunu baş değer saydığı için, yani erdemli yurttaş yetiştirmeyi değil de özgürlüğü, eşitliği, sonunda refahı amaçladığı için iyi bir yönetim biçimi değildir. Peki çoğunluğun Egemenliğinin sakıncası nedir? Çoğunluğun egemenliği demek, yasama yürütme ve yargı, günümüzdeki ayrımıyla yasama yürütme ve yargı yetkisinin çoğunlukta olması demektir. Yasaları yapan çoğunluk olacak. Yürütme gücü çoğunlukta olacak. Yargı da çoğunlukta olacak. Fakat her toplumda, her ülkede çoğunluk dediğimiz kesim Yoksuldur. Yoksul çoğunluğundur. Yoksul insanın da temel kaybısı geçimini sağlamak, varlığını sürdürmektir. Onun için çalışmak zorunda gününün büyük bir kısmını çalışarak geçirmek zorundadır. Vakti yoktur ve parası yoktur eğitim alabilmek için. Soylu ve erdemli bir yaşam sürdürebilmek için gerekli olanaklar mahrumdur, yoksulluk kesin. Bir diğer nokta, demin bahsettiğim gibi, herkes değil ancak bir azınlık aslında. Bir toplumda çok az insan, tam anlamıyla insanlaşmıştır. Yani aklı ve erdeme uygun bir hayat sürer. Çoğunluk, yoksul olmasa bile, çoğunluk daha çok arzu ve tutkularına göre hareket eder. Tercihlerini de buna göre yapar. Seçimlerini buna göre yapar. Kararını buna göre verir. Yani mağlup sahibi olmak, has peşinde koşmak, şan şöhret sahibi olmak, mevki sahibi olmak, çoğunluğun tercihini, kararını, evlenlerini belirleyen bunlardır. Erdemler değildir. Yani adalet değildir, dürüstlük değildir, ölçülük değildir. Dolayısıyla çoğunluğun iktidarı demek Çoğunluğun temsil ettiği bu değerlerin iktidarı demektir. Çoğunluk yaptığı yasaları da buna göre yapar. Yani zenginliği sağlayacak şekilde, insanların daha çok haz sağlayacak şekilde, insanların kolayca mevki makam sahibi olabilmesini sağlayacak şekilde yasalar hazırlar. Yargı buna göre işler, yürütme buna göre işler. Daha açık bir ifadeyle, Çoğunun egemen olduğu yerde erdemli kişiler iktidarda değildir, iktidara gelemez. Zaten demokratik yapı erdemli insan yetiştirmeyi de amaçlamaz. Dolayısıyla iktidar bir anlamda cahil, eğitimsiz çoğunluğun eline geçer iktidar. Bunu ruh-beden ilişkisine benzetir. Olması gereken şey tabii ki ruhun bedenin emeklisidir. Doğal olan budur. Oysa demokrasi sanki bedenin ruhu yönetmesine benzer. En altta olan yönetilmesi gereken kesim, ki yönetilmesi gereken kesim artık yönetici olmuştur. Yani beden ruhu yönetmeye başlamıştır. Tek bir demokrasi türü yoktur. Dört farklı demokrasiden, demokrasi söz eder Aristoteles. Bunlar içerisinde yasalarında yasaların üstünlüğünü her ne kadar egemenlik çoğunlukta olsa da yasaların egemenliğini kabul eden demokrasiler diğerlerine göre daha iyidir. Bir, ikincisi herkese değil de yine belirli kıssaslar koyan yurttaşlık için, herkes yurttaşlık hakkı vermeyen, belirli ölçükleri yerine getiren kişilere yurttaşlık hakkı veren, veren demokrasiler de diğerlerine göre iyidir. Ben şimdi size demokrasilerin en kötüsünü okuyacağım. En kötü türünün ne olduğunu okuyacağım. Dördüncü tür demokrasi, yani demokrasilerin en kötüsünde, bu da bir önceki gibidir, yani egemen olan, ha, bir önceki gibi ama artık egemen olan yasa değil, halktır. Demokrasilerin en kötüsü, yasaların değil de halkın egemen olduğu, yönetim biçimidir ya da demokrasi türüdür. Yasaların tamamen rafa kaldırıldığı her konuda çoğunluğun doğrudan karar verdiği yönetim biçimi en kötü demokrasi türünde oluşturur. Peki bir ülkede yasalar nasıl rafa kaldırılır? Nasıl askıya alınır? Ve nasıl olur da halk doğrudan doğruya karar vermeye başlar? Bu aşamaya nasıl gelinir? Bu durumun yani yasaların askıya alınması ve her konuda doğrudan doğruya halkın, çoğunluğun karar vermesi durumunu yaratan halkın tuttuğu siyasal önderler, yani demagoglardır. Demagoglar sayesinde olur Devletler yasa uyarınca demokrasi yönetildikleri zaman demagoglar yoktur. Halk önderleri, yani günümüzdeki siyasal parti liderlerine benzetebiliriz. Siyasal parti liderler, demagoglar yoktur demokrasilerde halk yasalara göre yönetildiğinde. En iyi yurttaşlar sağlamca baştadır. Oysa yasaların egemen olmadığı yerde demagoglar baş gösterir. Halk monaklaşır. Birçok kişiden oluşan tek bir yönetici gibi olur. Yani bir tür halk diktası kurulur. Tiranlıklarda, tiranlarda tiranın dalkavuğu vardır, demokrasilerde ise halkın denagoğu vardır. Bunların ikisi de kendi alanlarında etkili olurlar. Dalkavuklar tiranlar üstünde etkilidir, demagoglar da halk üzerinde etkilidir. Demagoji sözcüğü buradan geliyor. Çoğunluğun halkın beklentileri, istekleri doğrultusunda bir e, siyasal hareket tarzı benimsemek ve bunu bir söylem haline getirmek. Sürekli her yerde halkın yanında olduğun izlenimini vermek. Onların arzularını isteklerini sürekli dillendirmek. Peki demagoglar neden etkilidir? Demagogların böyle yapabilmeleri her sorunu halk meclisine getirmeleriyle olmakta. Meclisin kararlarının yazılı yasaların üstüne çıkabilmektedir. Bu durum onların kişisel ergini büyük ölçüde artırır. Yani demagoglar toplum içerisinde halkın yararını, çıkarını gözeten kişiler olarak da ön plana çıkar. Yavaş yavaş halk bunlara güvenmeye başlar. Evet bu kişi benim yararım, benim çıkarımı savunuyor demeyalaşlar. Öyle olunca gittikçe demagoglar güç kazanmaya başlar. Gücü ele geçir geçirdikçe de her sorunu artık referanduma götürmeye ya da halk meclisine götürmeye başlarlar. Doğrudan halk karar versin derler. Çünkü halk her şey egemenken çoğunluk arkalarından geldiği için onlar da halkın görüşlerine yani kamuoyuna egemendir. Ve böylelikle yavaş yavaş artık halkı kamuoyunu yönlendirmeye başlarlar. Halk onların istediği yere gitmeye başladı aslında. Sözde kendi kararıymış gibi düşünür fakat karar veren aslında demagogdur. O yönlendiriyor artık. Demagoglar böyle güçlenince devlet görevlerini kaldırmak için bunu fırsat bilirler. Demagog öyle bir noktaya gelir ki artık halk benim peşinden geliyor. Ben ne dersem halk onu yapıyor. Bu düşünceye ulaştığı an demagog anayasayı kaldırır. Tek bir güç olur. Artık böylelikle yavaş yavaş demokrasiden tiranlığa, diktatörlüğe geçilmiş. Yani demokrasi, en aşırı demokrasi her konuda doğrudan halkın karar verdiği demokrasidir. Bu tür demokrasiler zalimlerin, birçok ile zalimlerin ortaya çıkmasına, yani tiranların ortaya çıkmasına yol açar. Ve demokrasi bir süre sonra yerini kiranlığa, diktatörlüğe dönemdir. Yasaların egemen olmadığı yerde anayasa yoktur. Yasa her şeye egemen olmalı ve devlet görevleri bireysel örneklerde tüm Yani ne olursa olsun demokrasilerde bile bir yasa anayasa olmalı, yasalar olmalı, yasalar üstün olmalı yöneticiler de yargı mensupları vesaire onlar da bu yasalara göre karar vermeli keyfi değil. Oysa demokratların güç kazandığı demokrasilerde halk adına artık her şeye onlar, kanlar, diktatörler karar verir. Halk için neyin iyi neyin, neyin kötü, neyin hayır neyin şer olduğunu onlar karar verir. Yasa yoktur artık. Her şeyi onlar Demosya'da halk zaten kek başına egemen olmayı sever. Dalkavuk konusu da öyledir. Onun için tiran olsun, halk olsun, dalkavuğa büyük değer verir. Demokrasilerde halk önderi, ayak takımının dalkavuğudur. Tiran, önünde yerlere kapananları sever. Bir tiran, bağımsız ve özgür ruhlu insanları sevmez, çevresinde de bu tür insanlar olsun istemez, yakın çevresinde. Kira dostu dosta, sınıfı sınıfa, varlıkları birbirine düşürür. Sanırım bu kadarı yeterli. Neden çoğunluğun iradesinin egemenliği anlamında demokrasi, eleştirilmesi, karşı çıkılması gereken bir yönetim biçimidir? Bu kadarıyla sanırım anlayabiliriz. Şimdi biraz da bu özgürlük ve eşitlik konusuna değinelim, çoğunun iradesinin sakıncası ne olduğunu gösterdik. Demokratlar özgürlük yanlısıdır. Peki özgürlük nedir demokratlara göre? Özgürlük diyor Platon demokratlara göre isteyenin istediğini yapabilmesidir. Ki bunu Arsitres'te konudur. Özgürlük birinci anlamda budur. İsteyenin istediğini yapabilmesi. Yani kimsenin kimseye karışmaması. Neden peki demokratlar böyle bir özgürlük anlayışını savunuyorlar? Çünkü onlara göre insanca yaşam diye bir şey yoktur. Ya da iyi yaşam, insansal yaşam diye bir şey yoktur. Bütün insanlar için geçerli bir takım değerler yoktur. Her insanın tutturduğu yol, kendisini tutturduğu yol, bir insanın tutabileceği en güzel, en ideal yoludur. Onun yaşam tarzı en güzel yaşam tarzıdır. Kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Onun için kimse kimseye karışmasın, isteyen istediğini yapsın derler. Tabii böyle olduğunda yasalara da karşı çıkarlar nihayetinde. Yani onların hareketlerini, serbestliklerini kısıtlayan yasalara da karşı çıkarlar ve yasalara uymayı bir tür könelik gibi algılar ve öyle anlatırlar. Oysa diyor Aristoteles, gerçek anlamda yasaları ortaya koymak ve ortaya konulan yasalara insanın uyması insan olmanın gereğidir zaten diyor. Bu insanı insan yapan ögelerden kendi kendine yasa koymak ve kendi koyduğun yasaya kendini itaat etmesin. Gerçek özgürlük <gülüyor> bir değildir. Gerçek özgürlük bir tür kendine egemen olabilmedir. Platon ve aynı şeyi vurgu yapar. Kendi kendisinin efendisi olabilmedir. Önce kendi kendine hükmenebilme, kendi kendine söz dinletebilmedir. Özgürlük. Yani özgürlük aslında bazı kişilere yani erdemli kişilerin bir özelliğidir özgürlük. Yoksa isteyen istediğini yapması anlamında özgürlük bir değer değildir. Ama günümüz liberal de demokrasisinde de hala böyle bir özgürlük değer olaraktan sunulur insanlara. Mesela işte Amerika'da isteyen istediğini yapıyor. Özgürlükler ülkesinde Sıradan bir insan hemen size bunu söyler, söyleyebilir İkinci anlamda özgürlükten anlaşılan şey köle olmamaktır. Köle olmamaktır ki antik dönemde bir devletin yurttaşı olabilmenin ön koşullarından birisi özgür olmak yani köle olmamaktır. Köleler demokrasiler dahi hiçbir siyasal toplumda yurttaş kabul edilemez. Hatta işçiler de yurttaş olamazlar. Kadınlar ve çocuklar da farklı bir anlamda yurttaşlıdır. Yani yurtaş olan ölçütlerinden birisi köde olmamaktır. Onun için özgür kişi olmak çok önemlidir. Çünkü özgür kişi olduğunda yurttaşlık hakkı talep edebilirsin. Ben de bu devletin bir yurttaşı olmak istiyorum diyebilirsin. Şimdi demokratlar daha çok yoksul çoğunluğa seslendikleri için Yoksul çoğunluk yuklaştık hakkından mağbulunur. Ama şöyle söylersek, yoksuluz fakat köle değiliz, yani özgürüz. Özgür insanlarız. Eğer özgürsek o zaman eşitiz. Hepimiz özgürüz, özgürsek hepimiz eşitsiz. Kimse kimse kimseden daha üstün değil. Eğer öyle ise, yani özgür ve eşit ise kimse kimseyi yönetmemelir. Özgürlük bunu gerektirir. Kimse kimseyi yönetmemeli. Çünkü insanlar eşit bir ve herkes özgür. Fakat gündelik hayatta, toplumsal yaşamda bu ilke geçerli olmuyor. Toplu halde yaşadığımız için birilerinin yönetmesi gerekiyor. O zaman diyor demokratlar, işte ise şöyle yapalım, sırayla yönetelim ve yönetilelim. Yani her bir yurttaş, birincisi yurttaş olma kriterlerini düşük tutalım. Hemen hemen herkes, tane vakti yerinde herkes yurttaş olabilsin. İkincisi de her yurttaş hem yönetme hem yönetimi hakkına sahip olsun ve sırayla yönetin. İşte üç gün sen başkanlık yapmışsa, üç gün ben yapayım, üç gün diğeri yapsın. Sırayla herkes yönetici olsun. İşte ise bu olsun diyor. Burada gayet hoş bir düşünce gibi görünüyor, fakat demir söylediğin çoğunluğun iradesi meselesi ise yan yana koyduğumuzda bu ciddi problemlerin doğmasına yol açıyor. Birincisi, Ancik dönemde yönetme hakkı herkese verilebilir bir hak değildir. Platon Mavris ve Tedes bize şunu öğretiyor. Evet herkes, mesela sırf özgür olduğu için halkın insanlar, ben yönetmek istiyorum diyebilir. Yönetmek benim hakkım diyebilir. Sırf zengin olduğu için oligarklar bir yönetmeli isteyebilir. Ama siyasal bir toplumda kimin yönetici olacağını belirleyen birinci ilke, birinci ölçüt şudur. Erdemli olmak. Yani adil olmak. Adil olmayan bir insan yönetici olmamalı. dürüst olmak. Ölçülü olmak, yiğit olmak, cömert olmak. Bu tür erdemlere sahip olmayan bir insan yönetici olmamalı. Oysa demokrasi var. Öyleyse hepimiz sırala yönetelim dediğimizde bu ölçütü yani yönetebilmek için erdemli kişi olmak gerekir ölçütünü bir kenara atmış oluyoruz. Erdemsiz olan da ki çoğunluk erdemden yoksundur çoğunlukla yönetme hakkına sahip oluyor. Peki siz adil olmayan bir insanı, ölçülü olmayan, dürüst olmayan bir insanı yönetici yapar iseniz ne olur? Platon diyor ki yönetici adil ise adalet bütün topluma yayılır. Her bir yurttaşın adil olmasına gerek yok. Yönetici bilge ise bilgelik bütün topluma yayılır. Diyor. Ama tam tersine Yönetici adil değil ise adaletsizlik tüm toplumları gelir. Yöneticiler cahil ise cehalet tüm toplumları gelir. İşte bu demokratik eşitliğe dayalı hak iddiasının doğduğu sakınca olur. Siz demokrasiyi savunuyorsunuz. Herkes yönetici olabilir diyorsunuz. Herhangi bir kriter koymuyorsunuz. Yani evlenme bakımından bir kriter koymuyorsunuz. Dolayısıyla adil olmayan Dürüst olmayan, ölçülü olmayan insanları yasama yürütme ve yargı ergin, erkenin başına geçmesine izin veriyorsunuz. Ya ben bunu şuna benzetiyorum. Kümeste tavuklar bizim bir koruyucuya ihtiyacımız var diyorlar. Bir koruyucuya ihtiyacımız var ama köpeğe de pek güvenemiyorlar. Gidip bir tilkiyle anlaşıyorlar getirip tilkiyi kümesin arasında bağlıyor tavuklar. Sen bizi diyor. Sabah olduğunda bir bakıyorsunuz ki kümesle bir tane tavuk kalmamış, şeysini telef etmiş tilki. Şimdi burada suçlu olan kim? Tilki mi? Tavuklar mı? Eğer sen zaten tilkiyi getirip kümesin önüne bağlamış isen başına gelecekleri razı olman gerekir. Demokrasiler buna göre geçer. Yani Eşitliğe dayalı. Hepimiz insanız yalnız hepimiz, öldürüz, hepimiz eşitiz. Öyleyse hepimiz yönetme hakkına sahip olmalı isteyerek buna yol açar. Halis e istiyor ki adalet ki adalet hakla ilişkilidir. Tabii ki her bir yurttaşa hakkını vermek gerekir. Adalet zaten her bir kişiye neyi hak ediyorsa onu vermektir. Daha azını değil ama daha çoğunu da değil. Fakat siz hakkı ve adaleti eşitlik ilkesi üzerine oturtursanız ki demokrasilerde böyledir, o zaman mutlak eşitlik adaletsizliğe yol açar. Çünkü eşit olmayan insanlara eşit muamele yapıyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum, bir insan düşünün ki adil birisi, dürüst birisi, yiğit birisi, erdemlere sahip, aynı zamanda siyaset alanında eğitim almış ve bilgili birisi. Bu insan diyor ki, ben yönetici olmalıyım ya da beni yönetici yapın. Bir başka insan ise, hayatta bir tek meziyeti daha çok para kazanmış olmak. Şimdi siz eşitlik var, sırayla altı sen, altı ayda sen yönet derseniz, haksızlık yapmış olursunuz. Özellikle yönetme hakkı söz konusu olduğunda eşitlikten hareket etmek, beraberinde adaleti değil, adaletsizliği olur. Buna karşılık şu da yanlıştır, oligarşi taraftarlar da şunu söyler, biz zenginiz, üstünüz, öyleyse eşit olamayız. Bu da yanlıştır diyor. bu da adaletsizliği bilir. Yani bir bakımdan eşit olanlar her bakımdan eşit olmalı demek yanlıştır, adaletsizliği getirir. Bir bakımdan farklıyız. Öyleyse her bakımdan farklı olmalıyız demek de adaletsizliği getiriyor. Nedir adalet? Adalet eşit olanlara eşit davranmak. Eşit olanlara eşit davranmak. Adalet burada ortaya çıkar. Adaletsizlik de burada ortaya çıkar. Eğer eşit olanlara eşit davranmıyorsanız haksızlık yapıyorsunuz. Evet. Aristoteles. E hem başta söylediğim insan ve değer görüş açısından, ki demokrasi dedik, özgürlük ve eşitliği temel değer olarak kabul eder. Böyle bir insan tipi yaratır. Ve bir ortamlarda erdemli kişilerin ortaya çıkması mümkün olmaz. Bu bakımdan eleştiriye çıkır. Çoğunluğun iradesinden söz ettik. Çoğunluk arası ve isteklerine göre, halsa göre, yarara çıkara göre hareket ettiği için hem kendisi aslında hem de bütün halk için aslında sonuçta zarar doğuracak kararlar almaya meyillidir, yatkındır. Ve çoğunluğun egemenliği, ki ayırtıklıkları ederseniz yasanın egemen olması ile çoğunluğun diktatörlüğü, çoğunluğun egemenliği arasında fark vardır. Demokrasi çoğunluğun egemenliğidir derseniz, üstünde bir anayasa mahkemesi, de yasalar olamaz. Üstünde bir yargı olamaz derseniz, bu sizi tiranla, diktatörleridir. Eşitlik, özgürlük konusunda size eleştirilerini biraz önce anlattım. E, bütün bunları bir araya getirdiğinizde, evet demokrasi olabilir fakat demokrasi idare. Bir yönetim biçimi değildir. Demokrasi eleştiriyle yaklaşılması gereken ve sakıncaları büyük olan bir yönetim biçimidir. Ölçtüğümüz şu olmalı, Demokrasiyi başka bir yönetim biçimi diye tartışırken ölçtüğümüz şu olmalı, devletin amacı, kuracağımız devletin amacı, insanların insanaşabilmesi için, insanların insança yaşayabilmesi için bir ülkede yaşayan bütün insanların, İnsanca yaşayabileceği, insandaşabileceği koşullar yaratmak için mi devlet var olmalı? Yoksa devlet günümüzde olduğu gibi can ve mal güvenliğini sağlamak için mi kurulmalı? Ki çağımızdaki anayasalara baktığımızda, ki anayasalar o devletin ne için kurulduğunun açık beyanıdır, yazılıdır anayasalarda. Devletler öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamak için kurulur. Devletin birinci görevi artık e, orta çağdan sonra can ve mal görevini sağlamak olacak. Erdemli insanı içtirmek falan değil. Ya da devletin temel görevi özel mülkiyeti korumak. Devletin temel görevi insanların refahını artırmak. Devletin temel görevi zaferler kazanmak. İse Aristoteles'e göre böylesi bir devlet harusu edilebilir, insana yakışır bir devlet yönetim biçimi değildir. Biz de bunları dikkate almak zorundayız diye düşünüyorum. Ne istiyoruz? Hayattaki amacımız ne? İnsan olmaktan ne anlıyoruz? Ve bir arada nasıl yaşayabiliriz? Buradan hareketle daha iyi bir yönetim biçimi tasarlamak ve bunu hayata geçirmek insanların, bizlerin gücü Çünkü bu alan eylem alanıdır. Yani siyaset alanı eylem alanıdır. Eylem alanı olmasının dönemi şurada yatarak arkadaşlar ya işte. Eylem alanında sorumluluk yoktur. Doğada bir takım yasalar vardır, işleyiş vardır. Bunu değiştiremezsiniz. Fakat siyasal toplumsal ilişkiler alanı insanların kendilerini yarattığı, kurduğu bir alandır. Dolayısıyla Farklı yaşam tarzları, farklı devlet tipleri tasarlamak ve bunu hayata geçirmek bizlerin gücü dahilindedir. Özgürlük alanıdır. Eylem alanı, özgürlük alanıdır. Bir de son olarak da şunu söyleyeyim. Her ne kadar bize öyle anlatılsa da devlet dediğimiz şey yurttaşlardan bağımsız bir güç değildir. Olamazsa, eğer böyle olmuş ise devlet bir tür Canavara dönüşmüş ise, kendi insanlarını yutan, bir canavara dönüşmüş ise, o devlet devlet olmaktan çıkmıştır. Devlet yurttaşlar toplamadır. Yani bizlerden, yurttaşlardan bağımsız ayrı bir varlık değildir devlet, olmamalıdır da. Eğer öyle olmuş ise burada bir problem vardır. Hepinize teşekkür ediyorum.